İsra Suresi, Necm 157 Musa'ya da kitap verdik. Ve benim aslarımdan vekil, yani tüm varlıkları belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan bir kişi kurum tanımayasınız diye kitabı İsrailoğulları Nuh'la beraber gemiye taşıyarak kurtardığımız kimselerin soyundan olanlar için bir kılavuz yaptık. Şüphesiz Nuh, şükredici, kendisine verilen nimetlerin karşılığını çokça ödeyen bir kuldu. Ve biz İsrailoğullarına kitapta, yazgıda şunu gerçekleştirdik. Kesinlikle siz, yeryüzünde iki defa kargaşa çıkaracaksınız. Bozguna uğrayacaksınız ve kesinlikle büyük bir yükselişle yükseleceksiniz. İşte o ikisinden birincisinin zamanı gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik de onlar evlerin aralarına girip araştırdılar. Ve o yerine getirilmesi gereken bir vaat idi. Sonra sizi tekrar güçlü kulların üzerine galip kıldık ve size mallarla ve oğullarla yardım ettik. Ve sizi işe yarayanlar açısından daha çok şey sahibi yaptık. Eğer iyilik ettiyseniz kendinize iyilik etmişsinizdir. Ve eğer kötülük ettiyseniz o da onun kendisi içindir. Artık diğer bozguna uğrama zamanı gelince de size kötülük yapmaları, ilk kez girdikleri gibi yine mescide Beytül Mahdis'e girmeleri, Ele geçirdikleri yerleri yıkıp bozmaları için üzerinize güçlü kullarımızı tekrar göndereceğiz. Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Ve eğer siz döndüyseniz biz de döndük. Ve biz cehennemi, kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler için kuşatıcı bir zindan yaptık. Necm 158 Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, müşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Necm 159 Ve insan... Hayrı davet eder gibi kötülüğü davet eder ve insan çok acelecidir ve biz geceyi ve gündüzü iki alamet gösterge yaptık. Sonra Rabbinizden armağanlar aramanız, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için gecenin alametini göstergesini silip bir gördürücü aydınlık olarak gündüzün alametini göstergesini getirdik. Ve biz her şeyi ayrıntılı olarak açıkladıkça açıkladık. Ve her insanın kendi yaptıklarının karşılıklarını ayrılmayacak şekilde boynuna doladık. Ve biz kıyamet günü açılmış bulacağı kitabı onun için çıkarırız. Oku kendi kitabını. Bugün kendi zatın kendine karşı hesap sorucu olarak sana o yeter. Kim kılavuzlanan doğru yolu bulursa, sırf kendi iyiliği için kılavuzlanan doğru yolu bulmuştur. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Ve hiçbir yük taşıyıcı başkasının yükünü çekmez. Ve biz bir peygamber göndermedikçe azap ediciler olmadı. Ve biz bir ülkeyi değişime, yıkıma uğratmak istediğimiz zaman... Onun varlık ve güç sahibi önde gelenlerine hak yolda olmalarını, hak yolda önderlik yapmalarını emrederiz de onlar bunun aksine orada hak yoldan çıkarlar. Artık oranın üzerine söz hak olur da biz orayı kökünden darmadağın ederiz. Ve biz Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini değişime, yıkıma uğrattık. Ve kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olan ve onları en iyi gören olarak Rabbin yeter. Her kim çarçabuk geçen dünyayı isterse, istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyi çabuklaştırırız. Sonra onun için cehennemi hazırlarız. Kınanmış ve kovulmuş olarak oraya girer. Kim de ahireti isterse, ve mümin olarak ahirete yaraşır bir çabayla ahiret için çalışırsa, işte öylelerinin çalışmalarının karşılığı verilir. Hepsine, dünyayı isteyenlere ve ahireti isteyenlere Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir. Onların bir kısmını bir kısmı üzerine fazlalıklı yaptığımıza bir bak. Elbette ahiret, Dereceler bakımından daha büyüktür. Fazlalık bakımından da daha büyüktür. Allah ile birlikte başka bir ilah edinme, tanıma. Yoksa kınanmış ve yalnız başına bırakılmış olarak oturup kalırsın. Necm 160 Ve senin Rabbin kesin olarak kendisinden başkasına kul olmamanızı anne ve babayı iyileştirmeyi, güzelleştirmeyi karar altına aldı. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa ererse, sakın onlara öh deme, onları azarlama, onlara çok duyarlı davran. Ve ikisine de onurlu, tatlı ve güzel söz söyle. Ve merhametinden dolayı onlar için alçak gönüllük kanatlarını indir. Ve de ki, Rabbim onların beni küçükten eğitip görgülü biri olarak yetiştirdikleri gibi onlara rahmet et. Sizin Rabbiniz içinizdekileri çok iyi bilir. Eğer salihler olursanız elbette o tam anlamıyla dönenleri bağışlayıcıdır. Yakınlık sahibine, yurtlarından çıkarılan fakirlere, yoksula ve yolda kalmışa da hakkını ver. Ve yersiz, kötülüğe harcama yapma. Şüphesiz, yersiz, kötülüğe harcama yapanlar, şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nakördür. Ve eğer Rabbinden umduğun bir rahmeti arayarak, akraba, yoksul ve yolda kalmışa yardım etmeyeceksen, o vakitte kendilerine yumuşak ve tatlı, Onların ağırına gitmeyecek bir söz söyle. Ve elini boynuna bağlanmış yapma, cimri olma. Onu de saçma, savurganlık yapma. Aksi halde kınanmış ve yaptığına pişman olur kalırsın. Gerçekten senin Rabbin kullarından dilediği için rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki o kullarından gerçekten haberdardır. Hakkıyla görendir. Ve yoksulluk kaygısıyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları ve sizi biz rızıklandırırız, besleriz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Zinaya da yaklaşmayın. Zinaya yol açacak yollardan uzak durun. Şüphesiz ki o iğrençliktir ve kötü bir yoldur. Ve hak ile olmadıkça... Allah'ın haram kıldığı bir kimseyi öldürmeyin. Ve kim haksızlık edilerek öldürülürse, biz onun yakınlarına bir yetki vermişizdir. O da öldürmede aşırı gitmesin. Şüphesiz öldürülen, haklarını koruyacak yakınları yardım olunmuştur. Ergenlik çağına erinceye kadar yetimin malına da en güzel bir şekilde olması dışında yaklaşmayın. Ahdi, ahdi. Verilmiş sözünüzü de yerine getirin. Şüphesiz verilen sözde sorumluluk vardır. Ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve dosdoğru teraziyle tartın. Bu hem daha hayırlıdır ve sonuç uygulama olarak daha güzeldir. Ve hiç bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Şüphesiz kulak, göz, gönül bunların her biri ondan sorumludurlar. Ve yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Şüphesiz ki sen asla yeri yaramazsın ve boyca dağlara erişemezsin. Kötü olan bütün bunlar Rabbinin katında hoşlanılmayan şeylerdir. İşte yukarıda belirlenen bu ilkeler, emirler, Rabbinin sana vahyettiği yanlış işleri ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkelerden bazılarıdır. Allah'la beraber başka bir ilah edinme. Aksi halde kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme bırakılırsın. Necm 161 Biz bu Kur'an'da onların akıllarını başlarına almaları için türlü şekillerde evirip çevirdik, farklı farklı şekillerde açıklama yaptık. Ve bu açıklamalar, ancak onların nefretini arttırmıştır Kur'an öğrenip öğrettiğin zaman seninle ahirete inanmayanlar arasında görünmez gizli bir perde yaptık ve onların kalpleri üzerine onu kavrayıp anlamalarını engelleyen kabuklar kulaklarına da bir ağırlık yaptık ve sen Kur'an'da sadece Rabbini bir ve tek olarak andığın zaman Nefretle kaçar vaziyette Gerisin geriye giderler Biz Onların seni dinlediklerinde Ne için dinlediklerini Gizli konuşmalarında da O şirk koşarak Yanlış kendi zararlarına iş yapan kimselerin Siz büyülenmiş bir adamdan Başkasına uymuyorsunuz dediklerini Çok iyi biliriz Senin için nasıl örnekler Verdiklerine bir bak Böylece Sapıklığa düştüler. Artık bir yola da güçleri yetmez. Necm 162 De ki, eğer dedikleri gibi Allah ile birlikte bir takım ilahlar olsaydı, o zaman o ilahlar en büyük tahtın sahibine, Allah'a bir yol ararlardı. Rabbiniz oğulları size özel olarak verdi de kendisi meleklerden dişiler mi edindi? Şüphesiz ki siz çok büyük bir söz söylüyorsunuz. Allah, onların dediklerinden büyük bir yücelikle arınık ve pek yücedir. Tüm gökler, uzay, yeryüzü ve bunların içinde bulunanlar, Allah'ı noksan sıfatlardan arındırırlar. Onun övgüsüyle birlikte noksan sıfatlardan arındırmayan hiçbir şey yoktur. Fakat siz, Onların Allah'ı noksan sıfatlardan arındırmalarını iyi kavramıyorsunuz. Şüphesiz ki o yumuşak davranandır, çok bağışlayandır. Necm 163 Ve onlar dediler ki, Biz bir kemik yığını olduğumuz ve ufalanıp toz olduğumuz vakit mi gerçekten biz yeni bir oluşturuluşta diriltilecek miyiz? De ki, İster taş olun ister demir Veyahut gönlünüzde büyüyen başka bir yaratık olun Sonra onlar bizi kim geri döndürecek diyecekler De ki sizi ilk defa yoktan yaratmış olan Bunun üzerine sana başlarını sallayacaklar Ve ne zamandır bu diyecekler De ki çok yakın olması umulur Sizi çağıracağı diriltileceğiniz gün onu överek onun çağrısına uyacaksınız ve sadece pek az kaldığınızı zannedeceksiniz Necm 164 Kullarıma söyle de en güzel olanı söylesinler şüphesiz şeytan aralarına kargaşa sokar şüphesiz şeytan insan için apaçık bir düşmandır sizin Rabbiniz sizi daha iyi bilendir dilerse tövbeniz sebebiyle size merhamet eder ve yahut dilerse azap eder. Seni de onların üzerine vekil, yani bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak destekleyerek uygulayan biri olarak göndermedi. Ve Rabbin göklerde ve yerde olan kimseleri en iyi bilendir. Ve andolsun ki biz Peygamberlerin kimini kiminin üzerine fazlalıklı kıldık. Biz Davud'a da Zebur'u verdik. De ki, Allah'ın aslarından ilah olduğunu iddia ettiğiniz şeyleri çağırın. Göreceksiniz ki onlar sizden sıkıntıyı kaldırmaya ve değiştirmeye güç yetiremezler. İşte ilah olduğunu iddia ettiğiniz şeyler, hangisi Rablerine daha yakın olmak için vesile arayarak, Yalvaran ve onun merhametini uman Ve onun azabından korkan kimselerdir Gerçekten senin Rabbinin azabı korkunçtur Ve hiçbir şehir yoktur ki Kıyamet gününden önce Biz onu değişime yıkıma uğratmayalım Yahut şiddetli bir azapla azaplandırmayalım Bu kitapta satırlaştırılmıştır Ve bizi Alametleri, göstergeleri göndermekten ancak öncekilerin onları yalanlamış olmaları alıkoydu. Ve Semuda açıl, gözde görülebilir biçimde sosyal destek kurumları kurmaları görevine vermiştik de, onun sebep olmasıyla haksız davranmışlardı. Ve biz o alametleri, göstergeleri ancak korkutmak için göndeririz. Ve hani biz sana. Şüphesiz Rabbin insanları kuşatmıştır demiştik. Ve sana açıkça gösterdiğimiz o görüntüyü ve Kur'an'da uzak durulmasını istediğimiz altın, mal, mülk tutkunluğunu da yalnız insanlara bir imtihan için yapmışızdır. Ve biz onları korkutuyoruz. Fakat bu onlara sadece büyük bir azgınlığı arttırıyor. Necim 165 Ve hani biz bir vakit duadaki güçlere, Adem'e bilgilendirilmiş insana boyun eğip teslimiyet gösterin demiştik de, iblisten yani düşünce yetisinden başka hepsi boyun eğip teslimiyet göstermişlerdi. O, ben bir çamur olarak, madde olarak oluşturduğum kimseye mi boyun eğip teslimiyet göstereceğim demişti. İblis dedi ki, şu benden üstün tuttuğun şu kişiyi gördün mü? Yemin ederim ki, eğer beni kıyamet gününe kadar ertelersen, pek azı dışında onun soyunu kendi buyruğum altına alacağım. Allah dedi ki, git, Son onlardan kim sana uyarsa, bilin ki şüphesiz cezanız yeterli bir ceza olarak cehennemdir. Onlardan gücünü yetirdiklerini sesinle sars ve atlılarınla ve yayalarınla onların üzerine yaygara kopar. Mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol ve onlara vaatlerde bulun. Ve şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Şüphesiz ki benim kullarım senin için onlar aleyhine hiçbir güç yoktur. Tüm varlıkları belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan olarak da Rabbin yeter. Sizin Rabbiniz, kendi armağanlarından hak ettiklerinizi arayasınız diye sizin için denizde gemileri yürüten zattır. Şüphesiz ki o size çok merhametlidir. Ve denizde size bir zarar dokunduğunda o yalvardığınız kişiler kaybolup giderler. O kaybolmaz. Sonra o sizi karaya çıkararak kurtarınca yüz dönersiniz. Ve insan çok iyilik bilmeyen biridir. Onun sizi kara tarafından yerin dibine geçirmesinden yahut üzerinize bir kasırga göndermesinden güvende misiniz? Sonra kendinize varlıkları belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan birini de bulamazsınız. Ya da sizi tekrar denize döndürüp de Üzerinize kasırgalar göndermesinden ve böylece ettiğiniz iyilik bilmezlik sebebiyle sizi boğmasından güvende misiniz? Sonra bu yaptığımıza karşı bizim aleyhimize size yardım edecek bir koruyucu bulamazsınız. Ve andolsun ki biz insanoğlunu şan ve şeref sahibi yaptık ve karada denizde taşıtlara yükledik ve temiz hoş yiyeceklerden onları rızıklandırdık ve onları oluşturduklarımızın birçoğundan oldukça fazlalıklı kıldık o gün biz bütün insanları önderleriyle çağıracağız ki o gün kimin kitabı sağ eline verilirse işte onlar kendi kitaplarını okuyacaklar ve onlar kandil pitili, çekirdeğin iplikçiği kadar bir haksızlığa uğratılmayacaklar. Her kim de bu dünyada kör ise, işte o ahirette de kördür ve yolca daha şaşkındır. Necm 166 Az kalsın onlar seni sana vahyettiğimizden uzaklaştırarak, ondan başkasını bize dayandırarak söyleyesin diye, sana yanlış yaptırıp seni ateşte yakacaklardı İşte o takdirde seni halil iz bırakan bir önder edinirlerdi ve eğer biz seni sağlamlaştırmamış olsaydık gerçekten onlara birazcık meyledi verecektin o durumda sana hayatın iki katını ve ölümün iki katını tattırırdık. sonra bize karşı kendine hiçbir yardımcı da bulamazdın ve yakında seni bu yerden, yurdundan çıkarmak için kesinlikle rahatsız edecekler. O takdirde senden önce elçilerimizden gönderdiğimiz kişiler hakkındaki yasamıza, uygulamamıza göre onlar da senin ardından pek az kalacaklardır. Bizim uygulamamızda herhangi bir değişme göremezsin. Güneşin batmasından, kaybolmasından, gecenin kararmasına kadar... Selahtı ikame yani mali yönden de zihinsel açıdan destek olmayı toplumu aydınlatmayı kurumlaştır ve ayakta tut ve sabah öğrenip öğretilmesini sağla Çünkü sabah öğrenip öğretilmesi görülecek şeydir ve geceden de Ayrıca sana özgü bir pazdalık olarak sen Selahtı geceleri uyanıp uygula Rabbinin seni güzel bir makama ulaştıracağı umulur. Ve de ki, Rabbim, beni doğruluk girişiyle girdir ve doğruluk çıkışıyla çıkar ve bana katından yardımcı bir kuvvet ver. Ve de ki, Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olup gider. Necim 167 ve biz Kur'an'dan, inananlar için şifa ve rahmet olan şeyleri indiriyoruz. Ve bu sadece şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanların yıkımını arttırıyor. Ve biz insana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip uzaklaşır. Ona fenalık dokununca da ümitsizliğe düşer. De ki, herkes bulunduğu hal üzerine iş yapar. Bu durumda Rabbin, yol olarak kimin en doğru olduğunu daha iyi bilendir. Ve sana vahiden soruyorlar. De ki, vahiy Rabbimin işindendir. Size ise az bilgiden başka bir şey verilmemiştir. Ve andolsun ki, dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. Sonra bize karşı kendine, varlıkları belirli bir programa göre ayarlayan, ve bu programı koruyarak destekleyerek uygulayan birini bulamazsın. Rabbinden bir rahmet olarak biz bunu yapmadık. Gerçekten onun senin üzerindeki armağanları çok büyüktür." de ki: "Andolsun ki bugünün yarının tüm insanları bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere bir araya gelseler, birbirlerine yardımcı da olsalar onun benzerini kesinlikle getiremezler. Ve andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her örnekten evirip çevirmişizdir. Yine de insanların çoğu gerçeği örtmekten başkasından kaçındılar, inkarda ısrarcı oldular. Ve bizim için yerden bir pınar fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Yahut, senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olmalı. Onların aralarında şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Yahut iddia ettiğin gibi göğü parçalar halinde üzerimize düşürmelisin. Yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Yahut senin altın süslemeli bir evin olmalı. Yahut göğe yükselmelisin. Ancak senin yükselişine... ''Öğrenip öğreteceğimiz bir kitabı bize indirmene kadar asla inanmayız.'' dediler. ''Sen de ki, Rabbim noksanlıklardan arınıktır. Ben beşer bir elçiden başka bir şey miyim ki?'' Ve insanlara yol gösterimi Kur'an gelince, kendilerinin iman etmelerine sadece... Allah bir beşeri mi elçi gönderdi demeleri engel olur. De ki, eğer yeryüzünde huzur içinde yürüyüp duran melekler olsaydı, elbette biz onlara gökten elçi olarak bir melek indirirdik. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz o, kullarına ait her şeyin iç yüzünü, Gizli taraflarını en iyi bilendir, en iyi görendir. Ve Allah kime kılavuz olursa işte o doğru yolu bulmuş olandır. Kimi de saptırırsa artık bunlar için Allah'ın aslarından hiçbir yardımcı, koruyucu, yol gösterici yakın kimse bulamazsın. Ve biz onları kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır oldukları halde yüzleri üstü toplayacağız. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne zamanki cehennem dindi, onlara ateşi attırırız. İşte bu, onların ayetlerimizi, alametlerimizi, göstergelerimizi örtbas etmiş olmaları ve bizler bir yığın kemik ve ufalanmış toz olduğumuz zaman mı biz yeni bir oluşturuluşla kesinlikle diriltilmiş mi olacağız demiş olmaları nedeniyle onların cezasıdır. Onlar, gökleri ve yeri oluşturan Allah'ın, kendilerinin aynı olan insanları oluşturmaya da güç yetiren olduğunu ve onlar için şüphe edilmeyen bir süre sonu belirlemiş olduğunu da görmediler mi? İşte bu, şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar, gerçeği örtmeden başka şeyden kaçındılar. Hep gerçekleri örtmeye yöneldiler. De ki, eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, harcanır, tükenir endişesiyle kesinlikle elinizde tutar, kimseye bir şey vermezdiniz. Ve insan çok cimridir. Netim 168. Ve andolsun biz Musaya apaçık 9. Birçok ayet. Alamet, gösterge verdik. İşte İsrailoğullarına soru ver. Hani Musa kendilerine geldi de kiravun ona, ''Ey Musa, ben senin büyülenmiş olduğunu kesinlikle biliyorum.'' demişti. Musa dedi ki, ''Sen kesinlikle bildin ki ayetleri birer ibret olmak üzere ancak göklerin ve yerin Rabbi indirdi. Ve ben de senin yıkıma uğramışlığına kesinlikle inanıyorum.'' Bunun üzerine Firavun, Musa'yı ve İsrail oğullarını Mısır'dan sürmek istedi de, biz onu ve beraberindekilerin hepsini suda boğdu. Ve ondan sonra biz İsrail oğullarına bu topraklara siz yerleşin. Sonra ahirete dair verilen söz geldiği zaman sizi toplayıp bir araya getireceğiz dedik. Necm 169. Ve biz Kur'an'ı sadece hak ile indirdik. O da sadece hak ile indi. Ve biz seni yalnızca müjdeci ve uyarıcı olarak elçi yaptık. Ve Kur'an'ı biz onu insanlara beklentilerine göre öğrenip öğretesin diye parça parça ayırdık. Ve biz onu indirdikçe indirdik. De ki, siz Kur'an'a ister inanın, ister inanmayın. Şu daha önce kendilerine bilgi verilenler, Kur'an onlara okunduğunda onlar boyun eğip teslimiyet göstererek çeneleri üstü kapanırlar. Ve Rabbimiz her türlü kusurdan arınıktır. Rabbimizin vaadi kesinlikle gerçekleşecektir derler. Ve onlar ağlayarak çeneleri üstü kapanırlar. Ve Kur'an onların saygılarını alçak gönüllüğünü arttırır. De ki Allah diye çağırın veyahut Rahman diye çağırın. Hangi şeyle çağırırsanız çağırın en güzel isimler onundur. Salatı yani mali yönden de zihinsel açıdan destek olmanı, toplumu aydınlatmaya çalışmanı açıkça yapma, gizli de yapma. Ve bu ikisi arasında bir yol ara. Ve de ki, tüm övgüler hiçbir çocuk edinmeyen, sahiplikte ve yönetimde kendisinin herhangi bir ortağı bulunmayan, düşkünlükten dolayı yardımcısı olmayan, Allah'a özgüdür, başkası övülemez ve Allah'ı ululadıkça ulular.